takatı, gücü. Şüphesiz ki sonra da Hakk'ın evamirine, emirlerine isyan eyleyenlerin azabı ilahiyle korkuturlar. Şüphesiz gökler ve dağlar o emanet yükünü Taşımaktan korkarlar. Hayvanın itiratından olan hamleleri tesirsiz Allah emanetini gök yere ve yere vermek istedi. Bunu hiçbirisi alak. Şey Biz bu emaneti taşılamayız dediler. Ama de. Kur'an'daki Ahzab Suresi'nde Suresi'nde buyurmuştuk ki biz emaneti yere ve dağlara arz ettik. Göklere, yere ve dağlara arz ettik Allah'ın kelamı. Onu yüklenmekten çekindiler. Yer, gök Allah'ın emanetini almaktan çekinmişler. Ondan korktular. Halbuki insan O'nu onu insan yüklendi, çünkü o insan nefsine karşı zalim ve cahildi. İnsan kendini bilmiyordu, cahildi. Hakikaten evet, yani, <gülüyor> de, akıllı da var, olmadılar. İnsan, eyvallah, bir kusundan tamam, <gülüyor> cehaletinden. <edildi. gülüyor> Bu emanetin ne olduğunda alimler arasında ihtiraf edilmiş ve muhtelik kelimelerle tefsir olmuştur ki filahseden mükellefiyeti şerriyedir. Şeriatın kendilerini istediği şeyler yapmakla mükellef oldukları şeyler. Bu. Alimlerin dediği bu. Din alimlerinin şerri alimlerin dediği bu şeriatın dediklerini yapmak, yapmamak Allah'ın emrediydi demiş onlara göre. Yani insan bir takım şeyleri yapmak, bir takım şeyleri de yapmamak memur ve mükelleftir. Hayat budur. Bu teklif insandan evvel göklere, yere ve dağlara vaki olmuş. İşte Allah onlara bu saydığımız şeylere vermek istemiş. Evet. Hepsi de o emaneti muhafaza Hı. edememek. Yani Allah'ın emir ve neygini laik ile yapama korkusunda özür dilemişler. Ve mükelefiyetten bu yapılması lazım şeyleri, yani af edilmesi, biz bunu yapamayız, özür dileri direkten Allah'tan özür dilemişler. Sonra insan denilen aciz mahluk göklerin, yerin ve dağların yüklenmeye cesaret edemediği o ağır yükü yüklenmiş. Allah bize de söylemiş, eyvallah yapmış, yaparız. Teklif bu kona karşı gökler yani teklifin bu olşa karşı gökler, yer ve dağlar biz halk ele giri biz halk ve Hakk'a karşı ölü olacak bir hayattan bir izarız. Yani, Hak'la decelleşeceğiz ama Allah'a da karşı bir şey yapmayacağız. Halk'tan decelleşeceğiz, Halk'ta dayanak alp gösterileşeceğiz ama Allah'a karşı bir şey yapmayacağız. Şöyle, Gördüğün yeri dağlar, biz hak ile biri, onunla savaşacağız, beraber olacağız. Fakat Hakk'a karşıda da ölü olacağız. Hakk'a karşı bir şey yapamayacağız. Dolayısıyla bir köy köl hayattan bir zararız. Bıkmışız onları dediler. Biz bunlara uğraştık, bunu kabul edemeyiz. O kimse ki hak'ten ayrılır. Yani o kabul eden kimse ki haktan ayrılır, yetim olun, hak ile ünsiyet için kalbi selim gerektir Şimdi o kimse dediği kim? şey i̇şte Allah'ın e, emanetini alan insan. O kimse ki haktan ayrılır, haktan kopar, ürün. Ağıldı ya, hani biz seni öyle ama seni şeyi düşürdük, etrafını düşürdük. Hatta koptum ayırdan, ayırlayayım, yetim olur. Allah'tan ayrılacağını onu koruyucu kalmaz. Deyim, anası babası yokmuş gibi olur. Ama Hak ile ünsiyet, Hakk'a yaklaştı mı? Hakk'a özel değil. Ünsiyet için kalbi senin gerek ama Hakk'a yaklaşmak için de senin bir kalp lazım. Sap bir kalp lazım. Şimdi burasını tekrar diyeceğim. Teklif bukuna karşı gökler, yer ve dağlar. Püret ya biz alamayız. Biz halk ile dili. Yani halkla beraber oluruz. Ve hakka karşı da ölü olacak. Yani hakkı da Göremeyeceğiz, elde edeceğiz, göze edeceğiz. yapamayız bunu, dediler. Yapamayız. O kimse ki, haktan ayrılır, bir, bir kimse ki Allah'tan kopar. Allah bilmez, tanımaz, reddeder. Fakat anası, babası kaybetmiş gibi yetim olur. Çünkü Allah ondan elini çekmiş artık. Ne halin varsa gör Hak ile ünsiyet, Allah ile yakınlık Peyda etmek içinde temiz bir kalp lazimdir. Herkes Allahla yakınlaşamaz. Ancak temiz bir saf bir kalbi olan Allah'a yakışır, onuna yakınlık peyda eder. Bu buradaş bir ayeti kerime var. Kıyamette mal ve evlat gibi şeyler defaat vermesin istediğin kadar malın mümkün evladın ayarın olsun bitti. O dünya malıydı bir şeyde. Ancak kalbi selim ruhun bölmez. Kalbi senin, o kalbi temiz olur demektir. Kalbi senin ordudu devam eder. Temiz bir yürek ve niyetle huzuru ilahiye edilen kimse menfaat bulur. Yani malı mümkünü Öbür tarafta mağdur bir şey fayda vermez ama temiz bir kalp seni Allah'ın huzuruna götürür. Allah'ın senin malların mümkün ihtiyaç yoktur. Allah seni ancak temiz bir kalb ister. Burada bir şiir daha, evvelce bu şiiri görmüştük. Salma ey haci ki senden zehri simi serler. Ey, ey hoca sanma senden altın ve gümüş... Ee, istemezler. Yevmi <gülüyor> lafeyy yani yevmi kıyamette senden kalbi selim isterler. Bir şiir bu. <gülüyor> Sanma ey Hacı ki senden zevri isterler. Yevmi lafeyy kalbi selim isterler. Bu bir şairimizin geçen yine bahsetmişti burada. Bir hırsız bir körden kumaş çalacak olsa, o kör bilmeden feryat eder. O hırsız gerek de, ey kör senin kumaşını çalan benim, o kumaşı çaldım çünkü usta bir hırsızım demeyince. Öyle demez ya. Kör, göz nuruna ve rüyat ziyasına, kör, göz nuruna ve görme hassasına, sahip olmadığı için kumaşını çalan hırsızı asıltamışsın diye söylüyorum ben. Hırsız gelip de malını çaldığını itiraf edince sen onu sıkı sıkı tut ki çaldığın şeyin alametlerini söylesin. Senin kumaşın şuydu, buydu desen hırsızı sıkıştırmak cihata ekber sayılırsın. Ona onu sıkmalı ki, ne çaldığını ve kötü götürdüğünü söylesin. Hırsızı sıkıştırmak, cihadı ekler, sayılır yani, büyük cihat. Şimdi günlük hasitelerin hakkından izlemek, küçük cihat da nefsin hakkından gelmek, büyük cihat, büyük savaş o. bunun manasıyla böyle hatırlatıp bir Bu, e, e, toz yer. Buradaki hırsızdan maksat şeytan <gülüyor> nefistir. Yani köle hırsız diye emniyet komisyonu diyor ya bu bir bu normal bir terminoloji. <gülüyor> Fakat buradaki arka manaya geliyor. Burada hırsızdan maksat şeytan ve nefistir ki her gün Bizim gibi basar ve kapalı bulunanların, evet. taat ve ibadatından birçok şeyi çalıp götürmektedir. Nedir bu tembellik, ilgisizlik falan, bizim ibadet bir çalıp götürür, yapmıyoruz. Hı. Nitekim, binaenli onlarla mücadele etmek ve onları sıkıştırmak cihadı ekberdir. Nitekim. Sallallahu aleyhi ve sellem, efendimiz bir kazadan kaza yani kaza, afiyet affet da küçük cihattan büyük cihata döndük. Yani o harp yani bir üç, üç, beş, on, on gün süre galip geldi veyahut da mağlup aldı, iş biter. Ama büyük cihat ömrünün sonuna kadar devam eder, nefsinle mücadele, nefsinin mücadelesi. En büyük harptır, en büyük cihattır. Nefis, nefsi gelmek çok zordur, çok güçtür. O yüzden ha bire seni, seni teşvik eder. Mala, şuna buna, her gördüğüne seni teşvik eder. Onu, ona karşı gelmek zordur. Hele hele, hele elinde bunu teşvik etmesin, zenginse eğer, her şey kolay, kolay belde edebilecek bir kudete sahipsen, ee, nefse karşı durmak daha zordur. Hani fakirsen belki ama yok dersin, baş baş kalırsın falan. ama zenginsen, zenginlik de başa beladır. Çünkü nefsini onunla duyduramazsın. Nefsin fakir o da ona nefsine yardım eder. Zenginsin, her şey var elinde yapabilirsin ama e, bütün mesele o nefsi frenleyebilmek. Zengin olup da hele hele zengin olup da o nefsi freneyebilmek en büyük cihattır. Nefsine hakim olmak. Döndük buyuruyor ve düşmana çarpışmayı nefisle uğraşmaya, uğraşmaya nispetle küçük cihat sayardı. Emel'e o hırsız senin gözünden sürmeyi çalmıştır. Onu istirahat edecek onu sen geri almaya olursan nuru basiretini elde edersin. O zaman etrafı görmeye başlarsın. Nur basiretini elde edip Görmeye başlarsın. Keza kalbinin kaybetmiş olduğu hikmet kumaşını alıp götürmüştür. Bir küpe geldi çaldı kumaşı yani. Fırsız götürmüştür ki yönün sahibi olanların nezdinde o mevcut sen neyi çalarsa çalsın ama gönlün, gönlünde o şey varsa, iyilik, basit varsa çalsın gözü, o da mühim değil. Kalbi kör olan kimse ruhu, kulağı, gözü varken hırsız şeytanı eserinden bilmez. Kalbi kör olan kimse düşünür. Ruhu var, kulağı var, gözü var ama hırsız şeytanın ne yaptığını bilmez. Bilmez. Bak, şeytan ve onu çalıp götürdüklerini kalp sahibi olan ariflerden sor. Şimdi buradaki kumaş falan maddi şeyler diyelim. İçindekiler, gönlüm, gönlüm. Senin eğer e, senin her şeye varken için içine sahip değilsin, gözün, gözün gönlü içini görmüyor. Halbuki şeytan ve onun çalıp götürdüklerini kalp sahibi olan kalp gören insanlar kendilerine gittiğini bilir. Mal değil bu. Senden gidenler içindekilerdir. Mal bulunur kolay ama kalbin içindekine gidenleri bulamazsın. Diyor ki bunu e, kalbi, kalp sahibi olan ilifanlardan sonra Öğren. Cemaatlerden arama. Çünkü münevver kalp sahipleri, aydınlık kalp sahipleri indiğinde avam halk toprak menzilesindedir. Çünkü e, münevver yani aydınlık kalp, en başta bunu şöyle okuyalım. Şeytanı ve onun çoğu götürdükleri kalp sahibi olan insanlardan sor. Onlar kendilerinin ne kaybettiğini bilirler ve e, öğren cemadetten arama yani kalbi e, olmayan düşüncesi olmayan kimseler bunu bilmezler. Onları cemaat yerine koyu, içim gibi oluyor ama kalp onları insanın camilden sorar diyor. Çünkü münevver kalp sahipleri, kalbi aydınlık olan insanlar, akıl ülke sahibi olanlar olan yerinde. Halk, aşağı tabaka halk taş toprak gibi bilirler. Onlar üst seviyede olduğu için nelerin çalındığı, nelerin gittiğini bilirler ama avam onu bilmez. Onlar taş toprak gibi bir şey düşüncesiz. Şey kimseden bilmezler. Bundan sonra Hazreti Mevlana başım olduğu fıkraya abdetti diyor ki Müşavere etmek isteyen, danışmak isteyen kimse o meczubun, meczup mesela aşk derdinden aklını kaybetmiş. Ama dediğim gibi e, meczup bir aşktan dolayı aklını yitilmiş, yitilmemiş de öyle görünür gibi ama bir de e, değil, divanedir halkın karşısına geldi ve ey, ey çocuklar babası bana bir sırf söyledi. Şimdi o, o adam o mevzupın karşısına çıkıyor. Bana bir şey söyle. Mevzup dedi ki bu halktan yani esrarın meydana çıkacağı kıymet diyor ki e, burada eski Türkçe bir şey okuyamadım. Değil mi? Eğer mekanından bu mekandan la mekan alemine, mekansızlık alemine, yani suretten mana canibine yol olsaydı, ben de şeyhler gibi dükkanda oturup halka keramet satardım. Diyor ki adam, ona bir şey bana bir şey söyle diyor. O da diyor ki, eğer mekandan, yani şu, şu prokoz müzemin mekanımız ya, Mekenden, la mekan alemine, mekansızlıklar alemine, yani öbür alemine, Allah alemine. Yani suretten manaya geçene. Suretten kurtuktan da manevi cihana yol olsaydı ben de şehirler gibi dükkânda oturur halka keramet satardım. Benim satarım. Benim şey halka keramet satmak değil, iç dünyamı zengin tutmak. Yani benim böyle bir manifetim yok. Onu onu söyledi o. Bana bir şey söyler. O da diyor ki, eğer mekandan, ya mekandan alemine, yani surette mane halimi yok, yok, olsaydı ben şehitler gibi dükkanda o, o tür kelemesini diye Başka bir şey söyleyebilirim. Şimdi diğer bir şey geldi. Daha başka bir şey. muhtesibin harap ve düşmüş olan sarhoşu zindana daveti ediyor. Muhtesip eskiden belediye memurları, bugün peki beredeye zaptası bir şey fakat daha çok sarhoşlarla alakadar olan sarhoşlarla falan olan alakadar olan beredeye zaptası. Şimdi arkadaşlar şey, burası bir karışıyor oldu ama. Anne var mı burada? Anlamı dedi bir şey söyleyin de onu daha daha ne acaba? Ona şöyle onu da verelim. Neden şey sözlü bir anlaşmazlık değil de şimdi şerhte ki beyit sayısıyla Şerfikcan'ın şerhte ki şahit e, beyit numaralarıyla Şerfikcan'ın öcenin tercüme uymuyor değil mi beyit numaraları? Onu uymak dedim. Başka başkanlar. Hmm. Ben üstümden hani tekrar etmek istediğim zaman Ayrı kitapta. Şey Hayır. Sen otur bakacaksın sen sonra başlığa bakacaksın. Kona başlığa bakacaksın. Koymuyor. Nedir buradaki başlık? Körün... Gübeğin, başlığa bakacağız. Bir güvenin direngeye saldırması. Şevhudu daha, daha açık ana anlatmıştım ona. Evet. evet. Başlıklar aynı geçiyor, efendim değil mi? O, bu başlangıç. Mesela bunda meyit ya, 6.300 olsa oldu ama, ondaki bir daha başka. Farklı oluyor, evet. <gülüyor> bu tesis eski zabıta ve polis işleminde kullanılan, özellikle sarhoşları takip eden, cezalandıran memur, ki biz de buna itisaf ağası derler de, ona Osmanlı ne vardı polis teşkilatında. İhtisaf ağızı, ağası gece yarısı bir yere geldi ve bir sarhoşun duvar dibinde uyumuş olduğunu gördü. Hani, i̇çki içme karnı karnı şey ya ya polis onları yakalıyor hapse getiriyor. Hey sarhoş ne iştin? Söyle bakalım, bir sonra. Sarhoş diyor ki, destide olandan cevabı ver Desti biliyorsun toprakta ama içten su olan şey. Desti kimdir? işte. Bu desti dedi ki, destide e, olan nedir? A açıkça söyle. Sarhoş dedi ki, içtiğimde, mukabelesinde bulundu ne varsa onun içerisinden destede de içtim. Şarap. Şarap demiyorum ben. Bulundu. Bu muhtesef bu söz anlaşılmıyor. Daha daha açık söyleniyor. İçtiğin nedir? diye sual etti. O destede sakladık. <gülüyor> <gülüyor> bu soru ve cevabı devredip <gülüyor> durdu. <gülüyor> muhtesef çoğuna bakmış şek gibi aciz kaldı çünkü Saroğu adam da arif insan herhalde <gülüyor> onu biri demez mücahidiyim. Muteziğin ağzının kokusunda Saroş'un şarap içi, içmediğini anlamak için ah diye bakalım dedi. Saroş ise işte söz esnasında hu hu dedi <gülüyor> Allah'tan bahsediyor. Muhtesip dedi ki, ben ah diyorum, sen hu diyorsun, sarhoşlar cevap verdi ki, ben neşeliyim, sen gamdan ipika dolmuşsun, <gülüyor> <gülüyor> neşeme sen karışma. Ah dert, gam ve zulümden çekilir, ah dert ve dert gam ve zulümden çekilir, dert ah der, hu demez. Baht edemez. Bu der. Sarhoş sorun hu hu demelisi diyor. şimdi <gülüyor> <Bilmiyorum>, hangi alemde? <gülüyor> Mutesip dedi ki onu bilmem. Şimdi sen kalk nükleodanlık satmaya kalkışma yani nükleodanlık söz söylemeye kalkışma. Bu mücadele ve bu mağazeyi mülakaşayı bırak. Savaş dedi ki ''Hayır işine git.'' E, ''Efendim nerede, ben neredeyim?'' Mutesip de, dedi ki, ''Sen sarhoşun, haydi kal, zindana kadar gel.'' Sarhoş dedi ki, ''Ey Mutesip, beni bırak dahi, git içine. Çıplak bir adamdan değil alabilecek bir şey, Aklın mi? Eğer ben de yürüyecek, gidecek kuvvet olsaydı eve giderdim, yolda düşüp sana rast gelmezdim. Benim aklım başım olsaydı ve yürü yürümek imkan olsaydı ayık olan şehirler gibi bir oturup halkı davete ve işyerde çalışırdım. Bu kitap burada bitti. Şimdi burada niye var? O ne? Hazepim ne? Niye niye yazmış onu? E, şimdi sarhoş Şimdi sarhoşluyuz ama. Sarhoş acaba benim sarhoşum mu? Yoksa şu <gülüyor> alkolün verdiği sarhoşluk mu? Buradaki benim anlayabildiğim kadarıyla bu benim sarhoş bir insan. Oturmut işte, baba. Ben de neşeliyim diyor sen. Adam yürürcek hali ama neşeli dalmış alemine. Allah'a ne veriyor? Oh diyor, o da hu hu diyor. Bu, o demektir. Allah demektir. Allah, lillah lehu, hu. Dördüncü kadevede Allah demektir. O, oradan sarhoş, evet sarhoş şimdi ama senin bildiğin alka sarhoş değilim. Ben Allah'dan sarhoşum. Sen gibi de böyle, ve sen de ben de halkta oturur, tembem tembem orada oturur. Herkese kermet satın, kermet Ama bu senin bildiğin savuçtan değil. Benim aklım başım olsaydı, Allah benim aklım almış, neşeden ben bir şey biliyorum. Ve yürümeye de imkan olsaydı, ayık olan şefde biri dükkanda oturur. Ay konuş işlediğim hocam ki yani i̇ş, işi pay ede kendine, işi pay ede kendine. İkide, oturun. Halkı da davete işleden çalışırdım. Burada her serfide sarhoş sanmalarız. Ben birkaç Sıra kere boş. anlattım arkadaşlara. Ankara hacı varın biri bir Türküsü vardır. Hacı varın benin sonda iki torunu var. Bir hakim. Birisi de Kümbür başlanlığı şey oldu danışman eee sekreter oldu gül yaşıyorlar. Hakim olan bugün mahkeme mah çıktık. Dede Süt türbesine uğramış. Oradan evine git, terbi yapana kadar bakmış. dedesinin türbesinin önünde bir sarhoş oturmuş. Kendine de söyleyip duruyor. Abi depresi bu mübarek makamda ne işim var birden. Belki geliyordu. Belki hiç çağırır. Böyle bana şu aşmadık yerden. Bekçi buna <gülüyor> bir iki tane tekbirini atmış. Evet gitmiş, yatmış fakat gece, dede gelmiş, arzu ennam etmiş. Sen demiş, benim misafirim niye oradan kovdun? Hacı geliyor, sen benim misafirim niye oradan kovdun? <gülüyor> Önce senecek yok, biri gelmiş, hanım kah kah demiş, hiç vaziyet kötü. Ya var? Böyle, böyle oldu. Mahkemi şey. demiş bana, <gülüyor> <gülüyor> 70 bekçi aramaya bekçi yok, bana bekçiler ne giderdi? Neyse bekçi olmuş? demiş o adam nerede demiş. Vallahi ben sizi işte korktuğunuz bilmiyorum <gülüyor> neydi diye. Sen adam bul demiş, bul adama, her nerede bulsan bul, benim makama, mahkeme hakim ya, kapıyı çalmadan girişelim, ben mahkemde bulsam kapıyı çalmadan girişelim. Aradan bir birkaç ay geçmiş adam bulmuş. Birkaç adamı bulmuş. Kap gidiyoruz. <gülüyor> adamı yakamayacağım, götürmüş. Gel timyefendi demiş. Ha sen git demiş sana atak uyumazın. Adamın geldinmiş işini, <gülüyor> ezeket ekran vermiş. Üstünü başına almış, da vermiş evine. Ee, sen dedi git, git orada demiş. <gülüyor> Keyfine bak. Ama <gülüyor> <gülüyor> kimse görünme neyse yani. Bunlara... İşte bu kadar sarhoş ama, burada bize büyük bir şey düşüyor, herkesin şeklinde bakıp da karar vermek lazım. Sarhoş, nasıl sarhoş? Aşk sarhoş mu, Allah sarhoş mu, yoksa alkohol sarhoş mu? Yani işte, herkese böyle bazı hasret insan işte olgunlaştırıyor. Belhasıl bilin, fark ediyorsan bir şey demem bunda ben, bir şey demem, nedir? Ama ham hafifiz, hele hele yobozun birisi yasladı ama bayağı zaman aynı, tekmesiyle başladı. Nasıl bir zaman zaman bunlar da başladı böyle. Bize, Azir'de halk ulaştırmak için, falan şey yapmak için, bu ikinci bir kitap burada bitti. Saate bakalım ne bitti? 3'ü 5'i iç. 3'ü 5'i iç. 3'ü 5'i iç. Bir var. Edecem, bir şey sorabilir miyim? ben Orada, hani biz emaneti dağlara, taşlara yükledik de onlar kabullenmediler. İnsanoğlu yüklendi diyor ya. Allah'a emaneti. Evet. Orada emanet... Bu namaz kılıp, oruç tutmak, zekat vermek, bu ibanetleri yerine getirmek mi, yoksa... Şimdi onu bir söyleyecek, atladık, at, at, at, at atladık, şeyler, evet atladık, bütün şer'i şeyler ama ehli tasavvuf değil. Yani aslında şu mudur dedeciğim? Yanlış mı yoksa bu? <Gülüyor> ee, allah Teala bu emaneti yüklerken, daha taşlara yüktü, söyledi, onlar reddettiler. Onlar reddettikten sonra Allah, su ve çamurdan bastıkça Adem'i yarattı. Adem bir kadeh. Kendi nefsinden üflediği emanet de aslında içindeki şaraptı. Melekler marifetleri ve göz nuruyla kadehi değil, kadehin içindeki nuru gördüler. Ve ondan sonra Adem'e secde ettiler. Aslında secde ettikleri Adem değil, Allah'ın nuruydu. Emanet de bu muydu? Yoksa... Şimdi o yakın bir şey. Şimdi... Eğli -ey -ey şeyler burada Hazreti'ne dediği gibi onlara bakıyor zaten. Onlara göre şer'i şer'i olan şeyler işte ne varsa şer'i şer'i adına ne varsa o. Zaten onların atılışında bu şer'i yapacak uyacak halleri yok. Burada mazart Allah ııı İnsanı yarattı. Niye yarattı? <gülüyor> kendini görmek için yarattı. İnsan aynasında kendini görmek <gülüyor> İnsanı kendi muhatap yapardı. Muhatap... Ama şimdi, her, her iki insanı, her, her insanı, büyük insan veli, bir yolla peygamberen veriyor. Oradan yani zaten, insandan baksa da o. İnsandan baksa Onlardaki, onlarda kendini görmek için, Şimdi biz aynaya baksak kendimize işimizi görürüz. Ama ben ben de bastilet olsam gözüm olsa ben aynede o görmem, içimi görürüm. Aynaya baktığınız zaman ben içimdeki Allah'ı orada görürüm. Ben değil mi yani bastiletin bastırır. Öyle. Bir saat demir. Kendi işin, Kendi Allah'ı orada görürsen, aynada görürsen. O zaman bir insan zaman. Allah da insan aynasına baktığı zaman kendini görüyor. Bu ne hayvanda görmedi, nebatta görmedi, cemaatta görmedi. insanda gördü görmedi. Allah'ın gördüğü bu. Onun için insan emaneti kabul etmiş oldu. Allah kendini o insan aynasını görünce insanda ona o ruh var ya Allah'ta kendi ruhumdan verdim dedi ya ben seni topraktan yarattım ve ama kendi ruhumdan verdim dedi ya o oh, o oh içindeki Allah'ın o eğer sen karşıt aynada bedenin değil de içindeki ruhu görürsen o zaman işte Allah'ı da görmüş olursun yoksa e, şeyler değil. Zaten o taşın toplanan, hayvanın levheden şeriatı yerine getirecek gücü yok. Bunu ancak insan getirir yerine. Eğer o bizim namaz bunlar zahir, dini, dini ayakta tutan şeyler bunlar. İnançların ayakta tutan şeyler. Asıl, asıl olan ne biliyor musun? İçindeki Allah'ı görebilmek, O'nun sesini duyabilmek, bütün mesele o. O zaman bunu takviye edecek, tamam da Asıl görmek istedim. Allah kendini o insan aynasında gördü. İnsandaki kendi ruhunu gördü aziyetle. Bu aynan kadar parlaksa o o, o, o o kadar güzel görünür. Eğer aynen kiviyse, yani havasın alt tabakasen Allah da kendini orada göremez. Havas da görüyor ancak. Havasın aynası parlaktır, temizdir. Bakın, kalbi serin lazım, temiz bir kalp lazım. Fitne, fitne olmayan bu kalp. İnsanlar açık, güzeller açık. Böyle ee, bir kalp lazım. Fitne, fitne, vücudlu kalp değil. Bir, aynı tozlansa falan verebilirim, arabanın aynasını... Yani kimseye siliyorsun, altını görün derken. Böyle bir kirli ayna değil, temiz bir kalp. İnsandaki kirli olmayan, Toz topu olmayan parlak bir kalbi ancak Allah kendini orada görür insanın işte, Sen aynan tozlandıkça, kirlandıkça, çamurlandıkça espris safla batmış olursun. Aynetimize ki Allah kendini orada görsün. Doğrusu sen de Allah gör. En sonunda da zevk keselim geliyor. Yani aklı senedim, kalbi senedi. Ya zevk keselim yani iyi güzel şeylerden, tabii bedii zevklerden zevk almak. Tabi süfli şeylerden hoş nefret etmek. Akıl oludu müziği sevmem, resmi sevmez. Manzarayı sevmem, para kazanırım. Kazanmış aklısı vermiş, kazanmış e, aklı da aklı maş sayesinde kazanmış evet. ama kalbi serimi aşka yoktu içinde. Ne bir güzel manzarayı, ne bir güzelliği, hmm. ne bir musikiye, ah, ne true. bir ne bir güzel bir yazıya falan görmez. Güzelikleri <gülüyor> görmez. Değerli kuvvet, şeyte nefis, şimdi şey, camunda düş. Daha çok kan, daha çok kan. <gülüyor> ne <nereden gülüyor> kadar an katancaz Nereye <kadar gülüyor> Ne <kazanacaksa>, tamam. ne <gülüyor> kadar sonda ne ocağı tamam, sonunda tamam. Hadi. Hadi. Hadi. bir adama bir parça bir zengin sormuş. Sen niye çalışmış, niye işlemiş? Peki e, ne yapıyorsun? sen işte? Peki ne? Ya, hiç, hiç bile. Peki demiş sen demiş ne yapıyorsun? E, ben çalışıyorum, bir gaz oluyorum, yeri içiyorum. Peki sonra işte, zenginim, köşküm var, babam, bahçem var, e, ne evim var, çocuğum çocuğum. E, sonra hiç sen kaç kaç kelimeden geçtiğinde sen işliyorsun e, e, ben iş en baş işi işliyorum. Yani en başta, tabii çalışmak, da vazifemiz, dünya şartlarında çalışmak da lazım. Ama başta hani derler ki, beni işte, gözü o yaşta derler ya, o, oh, on yaş, içimdeki sevgili, o ne? O işleri iyi olan şey, tabii onlar olacak, onlar Allah'ın, Emirlerinden yapacağız, onların yerine getireceğiz tabii ki. Ama sadece onlarla iş olmuyor. Çünkü zengin bu benim malım, bilmiyor. Namazını kılabilirse ne olur? Hacca on 20 defa yirmi defa hacca gider giderler. Ama şurası kötü Şu, şu da gördünüz şöyle bir, o şeyse mi giysen fakir halinden anlamadıysa, efendim bir güzeli karşılığı hayranlığını gidilmemişse, odun gelmiş, odun gider. O mal burada kalır. Veresede yerler, keyifle bakar, azıcık öbür cezasını çeksin. Ama aranız varken almak bile, yani kaybüselim olanda Olmuyor. Çok şık bir elbise alırsanız da bir fukalağa göre içi uykulur. Veya sokakta lüks yemekleri kaldırımlardır, lüks sokakta yiyorlar. Şimdi paranız vardır yiyebilirsiniz ama yemezsiniz. Çünkü bir aç geçer, bir yiyemeyen zavallı geçer, bunu görür orada. Evet. Evet. Böyle evet. evet. bir insan da, değil mi? Sefranızı de kullanamazsınız. İşin az gibi yiteniz burada deliller var bu Treten o o parkın tepesindeki karşısında bir köşkü var on on bunun bahçesi hakikaten çok o ne çok değişik şeyler ab ab ab eterler karşısında yeni iş bahçe içinde bir köşke var bu adam yemek içmez zengin çok zengin bakın bakın balsı Var mı yana? Of bakire bakire dike. Evi bahçesi büyük olduğu için saat 4'te mahalledeki bütün kediler gelir. Böyle sürekli diye. Köpekler gelip karsendiye hizmetiyle ciğerini almışlar ince işte. Doğramışlar diye bunu kalbani bahçeye şimde evet, ne demesi yürüdü? Fesmiye misiye? Uniforma. Üniforma edeceğim. Üniforma, üniforma, üniforma. Ha ölü giyeceğim der. Eski, eski bir pulım diye <gülüyor> orada. Torbayı da başarı takar. Ciğerleri alır. Kediler. Alan kaçar. Alan kaçar. Abdül <gülüyor> <adı çıkar, gülüyor> kaldı. kalka güzel. falan yok. Alan gider. <gülüyor> Sen niye ev yapmışsın? Alan gider. Sörf köpekleri gider. Onlar daha büyük falan. Onlar gider. Sessene olmaz. Hayır, kedi al almak isteyen gelir bir kedi alır gider. Köpek almak isteyen bir köpek alır birisi gelir beni gitmeyin. Bu aradan beri adam. Bir gün çok hastalandı, bir hayli hasane yaptı. Çıktı, hali yoktu. Böyle bir şey, Hayy bir bakır, bir, bir barda süt için on mutlular yapalım, Allah bunu arkasına gitmesin. Yani. Sonra özel bir adam kadiri sevdimiş. Kadiri, -şey. kadiri sevdim, bir sene nece evlilik bir geldim. Bugün benim başımdaki bir kaza vardı, barba kazarsa. Aldım Çok şükür Sen de şükürden uzak mu? Kurmadım. gel beraber kralım. Koca ev, köşkü, şey, deriz, de, de, oda bir köşkü. Gittik yani böyle bir adamdı. Böyle adam, adamdı, sonradan ben Kadir-i Şeyh'i hmm. öğrendim. Bir gün misaf bir yedemezsiniz. Rady evinin önünde onu, onu, onu görmüştüm. Şeydim, ona. sus, sus. Onu mükemmel kadir haneye Sen bir bayram namazına çıktım. her bayram on kabe vardı. Bostan koca mas mas i̇şte, o o binirse o... giderdi. <gülüyor> <gülüyor> e ben de nasıl Bugün beni beni Süleyman Hoca'mı destek etti değil mi? direk böyle sanki tamam, içercesine şey, bakıyor. Şimdi görüşürüz sağ olun. Bir sonraki görüşürüz. Kardeşim de O mağazdan bir şey. Yapayım ben bunu anlamayacağım. Benim yeğenim var. Mimar biri Onu çağıralım da biz anlatsın. Böyle güzel ve çok güzel Almancası vardı. Türkiye, Almanya arasındaki bir hırs çıktım. Bunu çağırırdı. Bu <gülüyor> mesele hallederdi. Bir gün gittik. Kelebi ben, deden bu yıl Alman hastanesinde yatıyor Gittiriz hayatını ha. Halim-i Nezih'i de. Biraz sonra da görüştü. Vasiye de etmiş daha evvelce. Benim cenazeme kimse gelmesin. Kimseye söylemeyi. Aman dedi ki. Işte, Ertesi gün Şişli camiden cenaze kalktım da. Alman, eski Alman Cumhurbaşkanı Hoyt vardı. Hoyt. Cumhurbaşkanı. Ocaklar zenginmiş. gelmiş. Aha. Nereden kim haber verdi? Canan taşver verdi millet. Canan ne söyledi? Bunlar zengin. Yanda selam varmış. Bir sahne kapıya kapıya kendini karşıtı. Bir insan var. Kimseye izin vermiyor. Bir sahne parça kapıdan karşılar. Onda badek koca bir vardı. var. Tam burdan geçiyorlar. Elektrik zil, iple zil. Damdan damdan çalar, nedir? bir sakın karşılar, kapıya kadar bir tür. Örneğin kendini pek bir şey yemerdin, hep yedir. Böyle insanlar. Yani sağ olun. Bir gün ben ona seyahate gecikmişti, her hafta gidirdi, görüşürdük. Bir gün gecikmişti ama birkaç ay işte bana İstanbul'dan geçiyorsunuz ana yere telefon edelim. Görüşemedim. Hanımla gittik ziyarete. Kapıyı çaldık. Evde kocaman bir köpek var bu Köpek havladı. Ya o dün ne yapmaya kalkıyorsa biz tamam da. E benim tanım ama ne ne, <gülüyor> Efendim, tanımdı ama, -ne geç geldiniz ya havlıyor sürekli. Dünden beri daha türlü daha sürekli Ben yani o, o, o adamın edip. veriliğine eminim, eminim. Birçok şeyi bilirdi. Hmm. Allah benim e, velilerim, kubbelerim altında dediği bu, o üstündeki kisve var ya, hmm. Allah'ın kubbelerim dediği, o, ona böyle çok zengin bir insan şeklinde gösterir. Çok peşmurlu insan şeklinde gösterir. Savaş bir insan şeklinde gösterir öylece. Ne düşecek dediler. Eee hocam bir gördüm adam gibi. Adam diyor şey neredeyse. Hı? İyi. Emin Bilemezsiniz. Bilemeyiz. "Ha dedim biz bir gün tekkeye gidecektik sizinle." He? Siz bizi tekkeye götürecektiniz bir tekkeye. Ha, şimdi yap. Şey tekesi açılmış. Bir fay tekesi. Evet. Gidelim mi oraya? Evet. O adamı bakalım bir. Ne var nasıl gidelim? Kası başı. Kası başı. Kası başı. Tamam. Başka yerde gözünüz olmasın. Başka yerde gözünüz olmasın. Tek kapı. Tek kapı birçok kapı çaldığın zaman teyiziniz azalır. Çoğalığı zannetmeyin. Azalır. Hı. Kendi yolunuz. Ama fakir meranızı bildiğim için kendi elimle götür göstermek zor. Hı. Ama hele de şimdi eski eden çok güzeldi. Çünkü, vefa etnikarında çok şöyle bir yerde. Sonra berbat bozuldu ve ben oradan kaçtım gittim. Benim göne çapattım, <gülüyor> diye ola, e, ola, de gene bir çapağın kim gelmiş şöyle. Zikirlerine razı sakar Zikirlerine razı sak diyor kızım. Bu da eee orada vesvoya yan başta göstermek göndermek de arz etsem belki sizin bir şey olabilir orada. Onun için gönlünün kırılmasında arz etsen tasavvufun bir tarihi yeri olan o tekelde sizin kırıldınız evet. mı? Bütün teklere kırabilirsiniz. Evet. Sizinle beraber kızım. Gö göreceğim, beraber içim beraber. bakacağım. Evet. İnşallah. İyi ise işe inşa gideceğiz. İnşallah. Evet, evet. Biz öyle bir yere gitmiştik. Kadriydi der. Yani tarihsel esnasında şehirler. Ne kadar güzel bunu göreceğiz. Eee geçeceğim dedi. Demişler. Gel derler. Araştırmazlar arkadaşlar. Dördüncü onun söylerler. Ha güzel. Bilmezler söyledikleri de. Ne ne. Narzemazmış. Çelişe katriş olmuştu. Astropazi de olmaz. Demezmişler. Çelişir. Zamanında bu kandamaklara gerçekten evet, değdi. E evet, çok fayda pek fazla takdiste değildi. çok iyi fark eden bakabiliyor. Beslevi Hazreti aralarda evet. meseller sunmasının <gülüyor> sebebi bir şey öğretmek istiyor. Bu bir heykel gibi yontuk şekiller de bir kusurunu da onunla gidermek için söylüyor. Latif ruh inceliği, latif ve ruh ister. Hem onu anlamak, onun üstüne alınmak, o, o hikayelerini düzeltmek, o kusurunu Tabii. veyahut da öyle bir kusurlu olduğunu farkına varmak. Şimdi bu şeyden geçmiş e, letafetli bir insanın tam sofu, yana varılması zor. Aynı ibadeti biz de yapıyoruz ama Gönül aynısı. Peki hatalı. Yani Gönül aynası tabii ki seri eden. Şimdi biz o de, öyle görür, öyle der. Biz de bir kimsenin küçüklüğüne karşı onun seni eksini söylenmez. Evet. evet. Onun ayıp söylenmez. Söylemez söylemiyor. Ee, dolayısıyla imandır. Yani itibar. El şey varsa burada şimdi müze bahseder herkes ondan Allah'a onu alır ya da sattığı gibi hareketlerle belirler mesela burada artık o o o, o insana burada yeri yok değil mi gönderecek kapıya kapısı ters çeviriyor gönderiyor evet. bir daha gelme demektir gelme beçer olarak gelme ya ya çağırır ya çağırılmaz gider ama değdiğin yerlerde azarlarlar böyle de, mi kaba bir şekilde Hı -hı. azarlar çok Herkesin şekilde. Herkes içinde Hı -hı. çok fena bir şey Hı -hı. Man, Did you have more